İmam Zehebi Rahimehullah'ın El Kebair isimli bir eseri var. Yani büyük günahlar. Bu günahlar içerisinde İmam Zehebi Rahimehullah bunları oldukça hacimli tutmuş. Bunlar içerisinde mesela içki içmek yani tabi şirk koşmak, içki içmek, zina etmek olduğu gibi hafife alınıp da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 Yalan fucura yani günaha götürür. Günahta ateşe götürür. Kişi yalan söylemeye devam ede ede Allah'ın indinde kezzab, yani yalancı olarak yazılır. <gülüyor>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 Buhari'nin Kitabul ül yine Müslim'in Kitabul bir bablarında geçmekte. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Münafığın alameti üçtür. Ayetül münafıkun selaseh. Feize haddese kezebe konuştuğu zaman Yalan söyler. Yani ey bir münafığın münafıklığını gösteren alameti üçtür. Yani biliyorsunuz bun, bunlar üçten daha fazladır ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bunu söylüyor. Birinde mesela işte namaza üşene üşene kalkar veya cemaatle namaza e, efendim e, on, ondan uzaklaşır veyahut ona meyletmez gibi bir takım şeyler de var. ya da e, Tartıştığı zaman haddi aşar gibi sıfatlar eklenmiştir. Ancak bunların en önemlilerinden biri Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor. فَاِذَا حَدَّفَ كَذَبًا Konuştuğu zaman yalan söyler. وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ Söz verdiği zaman sözünde durmaz. ve اَوْ تُؤْمِنَ Kendisine bir şey emanet ettiğin zaman ona hiyanet eder.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 Biliyorsunuz Allah Resulü ve Vesselam'ın rüyası da vahidir Yani hakkı görüyordu Allah Resulü ve Vesselam. Dolayısıyla ona cehennemde azap olunanlar bu şekliyle gösteriliyordu. Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. Müminin tabiatında her şey olabilir. Müminin tabiatında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 ifade etmiştik. Şimdi biliyorsunuz Ebu Zer hadisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer soruyordu işte mümin zina yapar mı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? diyor ki yapar. E Allah'ın Resulü nasıl yapar? Diyor ki Ebu Zer'in burnu yerde sürse de yapar. İşte mümin efendim Hırsızlık yapar mı? Yapar ki görüyoruz yani bunları yapanı. Ebu Hanife Resulü mümin kimse bunu nasıl Aleyhisselatü vesselam. yapar? Aisset (s.a.v.) yapar de mesaiyet (s.a.v.) bunun meşru gördüğü için değil. Ancak yapacaktır. Yani onun yaratılışında günaha meyletmekte vardır. Bu anlamda bu ümmetten bunu yapanlar da çıkacaktır. Aisset (s.a.v.) diyor yapar. Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam nasıl yapar? Diyor Ebu Zer'in burnu yerde sürse de yapar. Yani Ebu Zer istemese de yapar. Bunun üzerine, peki diyor, e, mümin yalan söyler mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada diyor ki hayır, mümin yalan söylemez. Yani müminlikle yalancılık ikisi bir bedende örtüşmez. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminden her hal sadır olur ancak ancak yalan ve fiyanet hariç buyuruyor. Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde geçen hadis-i şerifte. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam kişiye günah olarak her işittiğini söylemesi yeter buyuruyor. Kişiye günah olarak her işittiğini söylemesi yeter buyuruyor. Yine Allah Rəşədül Satt Vəsələm şöyle buyuruyor: Zandan sakınım, zira zan sözlerin en yalanıdır. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Hani adam işte zanlı zanlınca zanlınca birini suçluyor, elinde hiçbir delil yokken zanlınca bir akide oluşturuyor, zanlınca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 Yalancı melik de vardır yani yalan söyleyen yönetici de vardır onu da saymıştır Allah Rasulü Sattıvassalem. Tabi vicedeli bir kavle zor yani sözün yalan, yalan olan sözden sakının buyurarak Allah Rabbimiz Baha ve Tealenin Kur'an ve Sünnette yani Allah Resulü ve Vesselam'ın sözleriyle de yalanın nifanın bir alameti olduğunu hatta münafığın alameti yalanla beraber eklediğiniz diğer hususlarla bir bedende toplandığında katıksız münafık olacağını Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiğini ifade ederek yalan ve onun kişiyi nasıl bir tehlikeye düşürdüğünü aslında hem dünyada hem dünyada ona zarar verdiği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 savaşın e, bittiği yani cihad bittikten sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve etrafında toplanan bazı sahabeler işte onun onun e, kahramanlıkla, kahramanlığından bahsettiler. Ne kadar cengaver olduğunu söylediler. Ancak Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve dedi ki o dedi ateştedir dedi. O ateştedir dedi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Bunun üzerine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 Hatta bunun tartışmaları vardır. Yani bu mesele hani işte intihar eden kimsenin cenazesi kılınır mı ve benzeri biliyorsunuz. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır. O kimse için ve o firnarda dediği halde o ateştedir dediği halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ee, o kişinin cenaze namazını kılmıştır ve eğer yani alimler diyorlar ki eğer gerçekten o hani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 Az önce söylediğimiz hadis, buhar kitabu Cihad, müslim kitabu iman. Hani o kuzmalla ilgili, ayet vassalim onla ilgili, e, kılıcının kabzasıyla kendisini öldürüyor ve onun hakkında o cehennem ehlindendir buyuruyor. Sa'id bin Daha şöyle rivayet ediyor: Mümine lanet okumak onu öldürmek gibidir. Mümine lanet okumak onu